Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önceki ayet-i kerimelerde mahşerde insanların ne kadar korku, ne kadar endişeli, Allah'ın önünde ne kadar saygılı, ne kadar boyun eğmiş olacaklarını anlattı. Bu ayet-i kerime de yani şimdi göreceğimiz 111. ayet-i kerime de bunun devamı mahiyetinde. Diyor ki وَعَانَتِ lil لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ Yüzler hay ve kayyum olanın önünde zilletle eğilmiş olacaklardır. i̇bn Abbas'a göre ane Burada zelil oldu, alçaldı demek. Mücahide göre huşu' duydu. Huşu ise yine zilletle, itaatle boyun eğdi. Efendim söyleyeyim, huşu ile zillet arasında ufak bir fark var. Zillet insanın nefsinin de alçalması demektir. Huşu ise... İnsanın itaat etmesi gerekenin önünde kendisini alçaltmasıdır. İtaat edilmesi gerekenin önünde kendisini alçaltmasıdır. Yani ama zelil öyle değil. Zelil herkesin önünde zelildir. Düşüktür. Ama hoşu haşi kendisine itaat edilmesi gerekenin önünde kendisini küçültür, küçük görür, zelil kılar. Biz kendisine itaat edilmesi gereken Allah'ın önünde eğiliriz. O'nun önünde rükû ederiz. O'nun önünde secdeye varırız. O'nun önünde saygıyla kıyamda dururuz. Burada. İşte ama orada dünyada bunu isteyenler yapar, imtihanı kazanmak ihtimali olanlar yapar. Öbürleri yapmaz. Fakat ahirette herkes Allah'ın önünde zelil olacaktır. İnsanın tamamından kinaye olmak üzere yüzlerden bahsedilmiştir. Çünkü insanın ne olduğu, nasıl bir vaziyette olduğu, nasıl bir halde olduğu yüzünden belli oluyor. Öfkeli mi, hoşnut mu? Üzgün mü, sevinçli mi, mütekebbir mi, kızgın mı, zelil mi, neyse hepsi yüzünden belli olur. Onun için yüzler o hay ve kayyum olan Allah'ın önünde zilletle, itaatle eğilmiş olacaklardır. Herkes yani. Bunun hiçbir istisnası yok. Burada seçme yok. Yani tercih edenler değil herkes. Hiçbir fark olmayacak. Müminler dünyadayken zaten bu halde oldukları için bu hali rıza ile yapacaklar. Kafirler ve münafıklar ise bu hali isteseler de istemeseler de kendilerine rağmen yaşayacaklar ve yerine getirecek. Çünkü artık onlar için dünyadaki gibi, istedikleri gibi davranma devri kapanmış olacaktır. Bitti. Artık mahşer itibariyle hatta ölümden sonra insanın zaten sınırlı olan tercih alanı o da kalkmış olacaktır. Artık seçme yok. Kafir konuşur. Kardeşim mal benim değil mi? İstediğim gibi kullanırım. Bu Müslümanın söyleyeceği bir söz değildir. Şu benim değil mi? Ben istediğim gibi. Ya nereden sen? gerekçesi. Beden benim seninle karışırsın. Nereden çıkarıyorsun? Sen kendinin değilsin ki beden senin olsun. Müminin söyleyeceği söz müdür bu? Müslümanın söyleyeceği söz müdür bu? Bu Allah'a bir baş kaldığıdır. Farkında mıdır bunlar söyledikler Ben istediğimi yaparım. Hayır efendim. Çok öyle bir şey. İstediğini yapsaydın bu sözü söyleyecek durumda olmazdı. Yapabilecek durumda değilsin. Çünkü Cenab-ı Allah seni evvela kadın olarak veya erkek olarak yaratmıştır. O istediği kadar yaşarsın, o istediği gibi sağlıklı yaşarsın, istediği gibi. Şimdi sen bu vaziyetinde neyin olup ne olmamış bittiğini, Allah'ın neye kadir olup neye olmadığını anlayamıyorsa, bu sözü söylerken ne kadar büyük bir aldanış ve gaflet içerisinde olduğunu da idrak edemez. İman. İnsanın şu urundan konuşmasına, etrafa bakmasına ve davranışlarına kadar hakim olan bir duygudur, olması gereken bir duygudur. Eğer hükmetmiyorsa iman bizlere o şekilde o zaman bizler hayatlarını, ilişkilerini imana göre keyfiyetlendiren şekillendiren kimseler değil. O zaman nefsimizin hevasının esiri oluruz. Nefsimizin hevasını ilah edinmiş oluruz. Ne Dünyada sen istediğin kadar baş kaldırsın bir kimse ahirette hay ve kayyumun önünde zilletle eğilecektir. Hay ve kayyum. Bunlar Müşriklerin her türlü ilahlarının hiçbirisinin sahip olmadığı iki sıfattır. Hay, hayatı başkasından gelmeyen hay demektir. Yani kimse ona hayat verdiği için yaşayan, diri olan bir varlık değildir Allah. Cenab-ı Allah'ın ayrılmaz bir vasfıdır hay yolucu diri oluşu. Kayyum ise hay olmasının bir gereği Rab olmasının bir gereğidir. Kayyum var ettiği, meydana getirdiği varlıkları düzenleri içerisinde devam ettiren ve devam etmelerini sağlayan demektir. Kainatı Yaratmakla bırakmadı Allahü Teala. Bir de kayyumiyeti gereği bu kainata bir düzen verdi ve bu düzenin devam etmesini dilediği vakte kadar sağlamaktadır. Kainatta bir zerre onun bilgisi dışında değildir. Bir yaprak onun bilgisi dışında düşmez. Ve onun bildiği zamanın ve vaktin ve keyfiyetin ve yerin dışında da düşmez. Her şey onun bilgisine ve iradesine göre meydana gelir. O istediği için istediği bir şey istediği şekilde istediği vakitte olur. İşte bu vasfıyla Cenab-ı Allah kayyumdur. Bütün varlıkları Çekip çevrendir, nizama sokandır ve bu nizam içle, bu nizama göre varlıklarının devam etmesini sağlayandır. Bunun tasavvuru, tasavvur edilmesi bizim havsalamıza pek sığmaz. Çünkü düşünün ki biz henüz kainatın gerçek boyutlarını bile bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarını dahi tasavvur edemiyoruz. Havsalamız almıyoruz. Bize göre bu şekilde uçsuz ve bucaksız olan sayısız bildiğimiz ve bilmediğimiz küçük büyük varlıklarla dolup taşan böyle bir kainatı akılların kavramakta zorlanacağı mühteşem bir nizam içerisinde cereyan ediyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? Odur ki gökleri ve yeri görebildiğiniz direkler olmaksızın ayakta tutandır, yaratandır. Evet. Yıldızlara bakıyorsunuz. Sanki efendime söyleyeyim, eskiden bir zamanlar kullanılan tavana asılmış kandiller gibi. Fakat hiç böyle bir askıları da yok. Düşmüyorlar da, dökülmüyorlar da, güneşte, ayda ve diğer bütün yıldızlarda, gezegenler, yıldız kümeleri, galaksiler, onların da büyükleri, var onu var. Binlerce yıldan beri söndüğü halde ışığı hala dünyaya gelmeye devam eden yıldızlardan bahsediliyor. Ne uçsuz bucaksız bir kainat. Işığın da saniyede aldığı hız 300 bin kilometre. Gel çıkışın içinden. İşte bu kainatın kayyumudur Allah. Ve bildi bilmediğimiz daha nice varlıklar. Cenab-ı Peygamber diyor ki Allah'ın mahlukatının azametini ifade etmek açısından biri ipucu. Diyor ki, sema gıcırdamaktadır. Gıcırdamakta da haklıdır. Çünkü kıyamda olmayan, ya kıyamda veyahut da ya ya da secdede bir meleğin bulunmadığı bir karışlık yer dahi yoktur. Böyle bir azamet kim tasavvur edebilir? Sema gıcırdamaktadır, gıcırdamakta da haklıdır. Çünkü yakıyamda, kıyamda, ya kıyanda, ya, rükürde, ya da secde halinde bir meleğin bulunmadığı bir karışlık yer dahi yoktur. Allah'u Ekber. İşte kayyum budur. Tüm mahlukat ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum diyor işte. Bütün yüzler o hayy ve kayyumun önünde zilletle ibadet ve itaatle boyun eğmiş olacaklardır. Ahirette çar naçar Allah'ın önünde zillet etmek durumunda kalmadan önce ellerini çabuk tutup dünyadan bu hallerini iman ederek yaşayanlar Allah'ın izniyle orada da halleri kolay olacaktır. <Sessizlik> <Sessizlik> Zulüm yüklenerek gelen hüsrana uğramış olacaktır. Zulüm yük olarak taşınacak. Dolayısıyla yani birileri hala savunuyorlar şu zalimleri. Yaptığı zulmün mahşerde sırtına yük olarak geleceğini bilen bir kimse bir defa bildiği halde bu zulmü yapıyorsa Allah'a karşı çok cüretkardır. Böyle bir iman olmaz. Biliyorsa zaten bu kadar zulmü yapamaz. Ondan sonra birileri kalkacak ben İslam devletiyim Esed'in yanında yer alacağım. Batsın böyle İslam devleti ya. Aile İslam mi olur? Allah'ın kulları bebeklere varıncaya kadar bombalarla, zehirli gazlarla öldürülecek ve sen Allah adına, İslam adına güya bunun yanında yer alacaksın. Bu zalimin yanında yer alacaksın. Ve bunu sonuna kadar savunacaksın. Vallahi insan havsanası almıyorsun. İslam böyle bir şeylerden beri'dir. Bu İslam olamaz. Zulüm yüklenerek taşıyan, yüklenerek gelen Hüsrana uğramış olacaktır. Ve kâbe, men hamle zulme. Ama, ve mi yamal min Burada insanın kalbine ferahlık veren bir ifade vardır. O min lafzı var ya, insanı çok ferahlatıyor. Çünkü kim salih ameller türünden bir miktar işlerse hepsini işleyemeyiz ki. Bütün salih ameller her zaman her fırsatta gücümüz yetmez. Onun için orada kiminin kıymeti ...bu manada bizim için çok büyük. Kim... ...salih amellerden bir miktar dahi işlese... ...Allah Allah... ...şu ilahi rahmete bakın. Bir miktar. Gücünün yettiği kadar... ...fırsat bulabildiği kadar... ...yapabildiği kadar. Ama bir şartla. Ve huve mu'min. Mü'min olduğu halde. Çünkü iman ile beraber yapılmayan bir amelin iyi bile olsa kıymeti yok. Çünkü en büyük iyilik olan o iman ihmal edilmiştir. İman Merhum Akif ne güzel söylüyor. İman ki ilahi o cevher ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Kalbinizi iman ile hafiflet. İman ile adeta bir kuş kadar hafif olun, göklere yükselin. İmanınızı salih amellerle kanıtlandır. <gülüyor> Çünkü bil salih yarfahu diye cenan Allah. <gülüyor> salih amel kişiyi yüceltir, yükseltir, sahibini. Peki salih amel ne? Salih amel iman ile şeriate uygun olarak yapılan ameldir. Buradan anlaşıldığı gibi. Veya daha tafsilatlı söyleyecek olursak salih amel bir imanla yapılacak. iki ihlasla yapılacak. Bu da imanın mütemmimidir. Üç ittiba ile yapılacak. Yani şeriate tabi olunarak Resul'e tabi olunarak, Resul'ün getirdiği şeriate uygun olarak yapılacak. Kimse salih amel uyduramaz. Onun için her bid'at dalalettir ve her dalalet cehennem ateşindedir diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bid'at ise kitapta, sünnette olmayan ve ibadet diye uydurulan veya salih amel diye uydurulan şeyler. İslam fıkhında çok önemli iki tane kaide var. Birincisi ne Müslümanlar büyük ölçüde belki farkında olarak belki olmayarak riayet ediyorlar. İkincisinde ise bilgi ve şuur lazım. E bu iki kaidenin biri eşyada asıl olan mübahlıktır. Yani Allahü Teala bir şey hakkında Allah veya Resulü haram olduğu hükmünü koymadıkça o iş nedir? mübahtır, serbesttir ikincisi bunun tam aksine ibadetlerde asıl haramlıktır ne demek? yani kimse ibadette istediği gibi tasarrufta bulunamaz bu ibadettir diyemez bunun ibadet olup olmadığını ancak Allah ve Resulü belirler. nasıl ki helalı ve haramı Allah ve Resulü belirliyorsa ibadeti de belirlemek hak ve etkisi Allah'ta ve Resulündedir kimse hadi ben şöyle bir ibadet uydurayım hop kim oluyorsun sen sen kimsin لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ ve وَرَسُولِهِ Allah'ın ve Rasulünün huzurunda onların önüne geçmeye kalkışmayın diyor. اَنْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ مَا اَنْتُمْ Amelleriniz boşa çıkar da farkında olmazsınız. Allah ve Rasulü dışında hiç kimsenin şu ibadettir, bu ibadettir. Bu helaldır bu haramdır deyeme, demeye gücü yetmez. Öyle bir yetkisi yoktur. Ve la taqulu lima tasifu alsinatukum alkezb haza halal ve Dillerinizin yan yere nitelendirmesiyle bu helaldır bu haramdır demeyin Onun için dinde olmayanlar bizi ilgilendirmez. Kimse bize dinde olmayanı dindendir diye empoze edemez, dayatamaz, kabullenmeyiz. Birileri bunu yapmaya kalkışacaktır. Çünkü şeytan sürekli olarak insana sağdan yaklaşır. Cahiller de bu yaklaşmasının farkına varmazlar. Şirk nasıl ortaya çıktı? İbn Abbas anlatıyor. Diyor ki Nuh Aleyhisselam suresinde geçiyor ya. Ve la tazerun ilahatakum vadda ve la su'an ve la yuhuz ve la ya'uka ve la nasra. Şu ilahlarınızı bırakmayın. Vaddi bırakmayın, Yahus'u bırakmayın, Ya'ku bırakmayın, Nasri bırakmayın. Bunlar put isimleriydi. Diyor ki aslında bunlar salih birkaç insandı. Öldüler. Herkes onlardan iyilikle söz edip durdu. Şeytan diyor Onların geride kalanlarının cahillerine yaklaştı. Dedi ki: "Bunlar çok iyi insanlardı. Şimdi siz hatırlıyorsunuz ama yarın çocuklarınız gelecek bunları unutacak. Onun için gelin bunların heykellerini yapın." dedi. Bunlar da kalktılar diyor ve dünya kusun ya'ukun nesrin putlarını, heykellerini yaptılar. Neyse onların ne olduklarını bilenler gitti. Bu sefer yeni nesile geldi şeytan. Dedi ki, ya siz ne yapıyorsunuz? Şu sizin atalarınız var ya, atalarınız, bu heykellere tapıyorlardı. Bunlar çok yüce şahsiyetlerdir. Şöyledir, böyledir deyip, onların da cahilce, o heykellere tapmalarını sağladılar. Ya, İslam, şirke, bir şeyi yasakladığı zaman İslam, ona götürecek yolları da kapatır. İçki haramdır. Sadece içki mi? Hayır. İçki imal etmek de haramdır. İçki satmak da haramdır. İkram etmek de haramdır. İçildiği yerde bulunmak da haramdır. Gönl onu taşımak da haramdır. Kendisine taşınması da haramdır. Bir işte. Haram da haram. Perestlik de de böyledir. Şirke götüren bütün yollar, resim resim resim, heykelse heykel, şirke götürme tehlikesi varsa yasaktır. Çünkü tevhidi koruyamazsanız dinin hiçbir harimi, dinin hiçbir koruma alanı koruma altında kalmaz. Tevhid esas. Onun için amelin salih olması için evvela iman esasına dayanılarak yapılması lazım. İman esas. İki, İhlas Yani ibadet kimin için yapılıyorsa yalnız onun için yapılacak. Allah için yapılacak. İbadette riyakarlık olmayacak. İbadeti başka bir menfaat için yapmayacaksınız. Şunu etmeyeceksiniz, bunu etmeyeceksiniz. İhlas budur. Üç, ittiba bulunacak. Tabi olmak olacak yani Resulullah'a şeriate uygun yapılacak sabah namazının farzını üç rekat olarak kimse kılamaz hatta sünnetini dahi ben üç rekat olarak kılarım diyemez Resulullah o kadar kılmıştır sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş doğu bir miktar yükselinceye kadar da namaz yok namaz dahi bir bidat olur Bakın özellikle söylüyorum ki bid'atın ne olduğu Rasule tabi olmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Namaz ya. O namaz hakkında ne diyor Peygamber ve sellem? Gözümün nuru diyor. Benim göz bebeğimdir diyor namaz. Dünyadan sevdiği üç şey. Allahu Ekber. Onu dahi keyfimize göre kılamayız. İstediğimiz gibi kılamayız. Her şeyin bir usulü var şeriatta. usul var, adabı var, erkanı var. Onun dışına çıktığınız zaman yaptığınız iş bid'at olur. Salih amel olmaktan çıkar. Bid'at da dalalettir. Dalalet de cehennemdedir. Kim söylüyor bunu? Ne ben, ne sen, ne bizim gibiler. Haddimize mi düşüyoruz? Resulullah aleyhissalatü vesselam söylüyor. Onun için bir ameli yapmadan önce eğer zaten şeriattan delilini biliyorsanız yapınız. Bilmiyorsanız bilmeden yapmayınız. Geldi bilgisi senin kadar onun kadar. O da bilmiyor bu da bilmiyor. Ya böyle bir şey var hadi yapalım. Niye göre kardeşim? Delilsiz yok dinimizde. Delilsiz amel olmaz. Her amelin bir dayanağının olması lazım. Ha ilmine güveniyorsun. Takvasına güveniyorsun. Sana bu konuda batıl bir şey söylemeyeceğine güveniyorsun. Onun takliden onun dediğine uyabilirsin. O ayrı bir şey. İtimad edilir. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? فَسْأَلُوا اَهْلَ zikri in كُنْتُوا la تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız bilenlere soracaksınız. O ayrı bir şeydir. Yoksa iki kişi cahit, bilgi seviyeleri aynı, biri, her biri bir şey uyduracak. O zaman din değil, uyduruk bir şeyler çıkar ortaya. Bidatlar çıkar ortaya. Bidatların da iyi niyetli ortaya çıkartılmasıyla kötü niyetli ortaya çıkartılması arasında hiç bir fark yok. Bidat bidattır. Dine uygun değilse bir kenara. Dinin bir emrinin ifa edilmesine kolaylık sağlamıyorsa, maksadına hizmet etmiyorsa o bidattır zaten dinin kapsamı içerisinde değildir. Kapsamı içerisine giriyorsa zaten bidat değildir. O da sünnetin mütemmimidir. Niçin? Çünkü dinimizde şu vardır. مَا la يَتِمُّ الْوَاجِبُ illa bihi, فَهُوَ وَاجِبُ Vacip olan, farz olan bir iş ancak bir başka şeyle yapılabiliyorsa o da vaciptir. Diyelim ki namaz kılmak için camiye gitmek için yürümek. Namazın hükmü neyse senin yürümenin hükmü de odur. Abdest alman gerekiyor namaz kılman için. Abdest almanın hükmüne ise yerinden kalkıp musluğa gitmek, musluğa açmak bilmem ne, o da odur. Bunun bir manası da şudur: Abdest alman için yapman gereken aradaki bütün mesai çalışmalar da ibadettir. E bu din böyle bir dindir. He. Bütün vaktini abdest almakla geçirmene gerek yok. Bütün vaktini veya vaktinin önemli bir bölümünü namaz kılmakla geçirmene gerek yok. Namaza gidiş bile senin için namazdır. Mescidtesin namaz vaktini bekliyorsun. O dahi namazdır. O dahi namazdır. Onun için öyle salih amel işlemek de o kadar zor değil. Elverir ki şeriate mutabık olsun. O zaman böyle olan bir kimse الصالحات, kim salih amellerden bir miktar işlerse ve huve mümin mümin olduğu halde mümin olmak şartıyla فَلَا يَخَافُ ذُلْمَنْ ve la هَضْمَا Bir zulme uğratılmaktan veya bir hakkının eksik verilmesinden sakın korkmasın. Zulüm ile hadım aslında hakkın eksiltilmesi demektir. Ama ikisi beraber zikredildiği için aynı manada olmakla birlikte zekat ayetinde fakir ile miskinin birlikte zikredilmesi gibi o zaman her ikisinin manası ayrı olur. Zulüm kişinin seyyi altına kazanmadığı seyyaptı işlemiş gibi değerlendirilmesi olur. Hadım da hak ettiğinin ona verilmemesi olur. Yaptığı iyiliklerin karşılıkların verilmesi, verilmemesi. Yani kim mümin olduğu halde bir miktar salih amel işlerse salih amellerinin karşılığının verilmeyeceğinden ve işlemediği kötülüklerin de kendisine yükletileceğinden yana Korkmasın demektir. Böyle bir şey olmayacaktır. Ve kezalike enzelnaahu Kur'an'ın Arabiya. İşte böylece biz onu Arabi bir Kur'an olarak indirdik. Bazen bakıyorsunuz, eğer Kur'an falan Arapça bilmek şart mıdır? Kardeşim şart değildir. Fakat Kur'an'ı anlamak için de Arapça bilmek şarttır. Mümin olmak için şart değildir Arapça. <gülüyor> Fakat Arapça bilmeden de Kur'an anlaşılmaz. Unutmayalım ki mealler denizde damladır. Sen sadece denizde bir damla görürsün. Allah yetiniyorsan diyecek bir şeyimiz yok. Fakat daha fazlasını istiyorsan Arapçayı yöneleceğiz. Vallahi Avrupa'da, Amerika'da veya diğer din mensupları arasında ciddi manada Müslüman olanların yaptığı ilk iş gördüğümüz o ki bu dili öğrenmeye başlamalarıdır. İlk yaptıkları iş bu. Diyor ki ben madem Müslüman oldum... Ve madem bu dinin kitabı Kur'an-ı Kerim, bu dinin Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Arapça dilini kullanmışlardır. O halde ben de adam gibi Müslüman olmak için ifade yerindeyse bu dili bilmek zorundayım. Ve gerçekten bu işi oldukça iyi öğrenenler de çoktur. Ha, Ama bir kısmı da sevgi Peygamberi Mevlana, ya aşık olarak Müslüman olurlar eğer orada kalırlarsa hiç kusura bakmasınlar. Çünkü Mesnevi'yi başından sonuna kadar oku, sağlam bir akide belki öğrenemezsin. Çok güzel örnekler var, çok güzel edebi bir eserdir. Çok güzel, belki mümin olan bir kimseye de belki arayacak şeyler vardır kendisini yanlışlardan koruması şartıyla. Fakat Müslüman etmek için o kitap yetmez kardeş. Sadece bir sevgi peygamberi buldum diye sevinebilirsin. Yapacak bir şey yok o zaman. Ne olur? Göreceğiz. Peki bir şey olacağını ben zannetmiyorum o kadarla kalanlar için. Çünkü Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti bütün doğruların da yanlışların da ölçüsüdür. Biz doğruları da bu mihek taşına vurarak biliriz. Yanlışları da bu mihek taşına vurarak. İmam Malik'in bu manada zaman zaman hatırlattığım harika bir sözü var. Rahmetullahi aleyh. Kullu <gülün> nas yuhadu min kavlihi ve yutreku minuh. İlla sahibi hazel Bütün insanların sözlerinin bir kısmı alınır. Bir kısmı bir kenara bırakılır. Bu kabir sahibi müstesna. Yani Peygamber aleyhissalatü müstesna. Onun bütün dediklerini alın, kabul etmek durumundayız. Başka yolumuz yok. Evet. Biz işte bu şekilde bunu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve sarrafna fihi minel va'id. Ve bu kitapta bir takım tehditleri de döne dolaşa açıklayıp durduk. Defalarca tekrar be tekrar onları yineledik. Yineledik. Niçin? Kur'an-ı Kerim'in bazıları tertibinin bu şekilde olmasını anlayamazlar. Faraza, Kur'an'ın cennet vadeden ayetleri bir yerde olsa, cehennemle tehdit eden ayetleri bir yerde olsa, müminlerin özellikleriyle alakalı ayetleri bir surede toplansa, münafıkların, kafirlerin özellikleri bir surede toplansa, ...biz Kur'an-ı Kerim'den kesinlikle... ...bu şekilde istifade edemezdik. Çünkü... ...ya kardeşim bana lazım olan... ...müminlerin özellikleridir, onları okuyayım... ...gerişi önemli değil. Kur'an o zaman hevesimizin kitabı olurdu. Kendimizce... ...ihtiyaç gördüğümüz şeyler için... ...müracaat edeceğimiz kitap olurdu. Ama... ...Kur'an öyle bir kitaptır ki... ...bakıyorsun... Miras ayetiyle beraber veya aileyle alakalı ayetle beraber cihattan bahseden bir ayet-i kerime çıktı ortaya. Bakıyorsun cihattan bahsederken sabırdan bahseden bir ayetle karşılaştık. Bakıyorsunuz bir kıssadan bahsederken Allah korkusundan bahseden veya Kur'an'ın emniyetinde bahseden bir ayetle karşılaştık. Gibi bakıyorsun müminlerden söz edilirken hemen cehennemden söz ediliyor kafirlerden söz ediliyoruz gibi. Zıtlar arka arkaya geliyor. Kur'an-ı Kerim'in bu üslubu, Kur'an'ın gayesine en ileri derecede hizmet edecek olan bir üsluptur. Onun için diyor ki, biz ondaki tehditleri döne dolaşa, evre çevire, tekrar ve tekrar anlattık. Niçin? لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Ta ki, ...Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakın alar. Çünkü takva nedir? Allah'ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmaktır. Yahut da işte az önce bahsettiğimiz nokta... ...ev yuhdif lehum zikra. Yeniden bir öğüt almalarını sağlasın. Şimdiye kadar öğüt almadık. Okursun defalarca Kur'an-ı Kerim'i hak Kalpleri titreten öyle bir ayet-i kerime var ki o zamana kadar bizi etkilememiş. Bir geliyorsun, aa diyorsun. ilkini veriyorsun. Bu ayet-i kerimeyi yeni duyurmuş gibi oluyorsun. Ve bu ayet-i kerime belki aklını başına getirir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i İslam alimlerin ilk İslam alimlerinin dedikleri gibi Yüklerini çözdükleriyle beraber çözmekle birlikte, konaklamakla birlikte tekrar yolculuğa çıkanlar olunuz diyor. Ne demek yani? Hatimi bitirdiniz, bir daha baştan başlayınız. Onun için Selefi Salih'in Kur'an'ı hatmettikten sonra başından da en azından kısacık bir miktar okumadan hatimlerini bitirmezlerdi. Ta ki yüklerini çözdüler... ...çözmekle birlikte tekrar yolculuğa... ...koyulmuş gibi olsunlar. Konaklayacak vaktimiz yok. Konaklamakla kaybedecek vaktimiz yok diyorlar yani. Bu Kur'an'ı... ...döne dolaşa okumalı Müslüman. Okuyacak, bitirecek, bir daha okuyacak. Bir daha okuyacak, bir daha okuyacak, bir daha okuyacak. Çünkü... ...bu Kur'an okumakla eskimez. Bu Kur'an'dan alimler doymaz... Bu Kur'an hidayettir. Boş söz değildir. Hakkı batıldan ayıran sözdür. Bu Kur'an hidayetin kendisidir. Ona sımsıkı yapışan iflah olur kurtulur. Onu terk edenin de Allah belini kırar diyor. Tirmizi'de Hazreti Ali'nin rivayet ettiği bir hadis bu manada. Böylelikle bir öğüt yeniden öğüt almalarını sağlar. Ta ki biz Kur'an'ı Arapça bir Kur'an olarak böylece indirdik ve onda bir takım tehditlerimizi defalarca tekrar edip durduk. Olur ki Allah'tan korkarlar yahut da yeni bir öğüt yeniden öğüt almalarını sağlar. Yeni bir öğüt almalarını sağlar. Ev yuhdise lehum zikra daha güzel tercümesi daha doğru tercümesi yahut bir öğüt daha artı bir öğüt şimdiye kadar öğütler almış olabilirler ama aldıklarından fazla bir daha yeni bir öğüt daha veya öğütler daha almalarını sağlaması için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirerek fetâlallâhul melikul hak lâ ilâhe el melik ve el hak olan Allah'ın şanı ne yücedir onu bizim dillerimiz vasfetmeye yetmez. İlmimiz ona erişmez. Takatimiz buna yetmez. Üstesinden kalkamayız. Onun için Allah ismi celili Cenab-ı Allah'ın bütün esma-i hüsnasının manasını kuşatan bir isimdir. İsmi azam olduğunu söyleyen alimler de pek çoktur. El-Melik Melik kral demek. Mutlak hükümdar demek. Her şeyin maliki demek. Sözü emri kanun ve şeriat olan demek. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz bir daha hatırlatalım. Diyor ki İnne aklıa الناس من تسمى باسم ملك الملوك insanların Allah huzurunda en alçağı krallar kralı hükümdarlar hükümdarı diye kendisine unvan veren isim veren kimsedir diyor Merhum İmam Nevevi Riyazu Salihin'de El-melikül mülukun diye tercüme ediyor şah şah diye tercüme ediyor. şah şah krallar kralı, şahlar şahı, padişahlar padişahı demektir. İran şahlarının unvanıydı. En zelil isim diyor Allah'ın huzurunda kendisine krallar kralı unvanını veren kimse Böyle bir ünvan ancak allah Teala'ya yakışır çünkü. Şirk, putperestlik böyle başlıyor. Limenil mulkülyav, lillâhil vâhidil kahhâr. Kıyamet gününde Cenab-ı Allah herkese mutlak melik olduğunu, her şeyin mutlak sahibi, mutlak egemeni, Hakimiyeti, egemenliği, kayıtsız ve şartsız ve tartışılmaz olanı olduğunu bütün beşeriyete kıyamet gününde söyletecek, ikrar ettirecektir. Müminler hayalarından, edeplerinden Allah'a cevap vermeyeceklerdir. Kafirler de dünyadaki inkarlarının dehşetini anlayacakları için cevap veremeyeceklerdir. Cenab-ı Allah kendisi cevap verecek. Mülk bugün kimindir? Bir vetek ve kahhar olan yani gücüyle herkesi kahreden, emrinin mahkumu yapan Allah'ındır, denilecektir. Kıyamette hepimiz ister istemez bunu kabul edecek hale gelmezden önce. İş odur ki bu dünyadayken Allah'ın elmelik olduğuna iman edip onun malikül mülk olduğunu kabul ederek, itiraf ederek bunun gereğini hayatındaki Allah'a teslimiyetle ispatlamasıdır. Ne diyoruz Ali İmran suresinin başlarındaki o muhteşem duada? Gerçekten muhteşem bir dua. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيِّفِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ kadir. Ya, Ey mülkün mutlak maliki sahibi olan Allah. Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de çekip alırsın. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini zelil edersin. Hayır çünkü yalnız senin elindedir. Ve sen her şeye kadir olmalısın. Allah'ın azameti ne güzel anlatılıyor. Onun için Cenab-ı Peygamber diyor ki, Rabbim diyor seni tenzih ederim. Ben seni layık olduğun şekliyle övüp bitiremem diyor. Sen kendi zatını övdüğün gibisin. Kesinlikle beşeriyet arasında Allah'ı en iyi tanıyan odur aleyhissalatü vesselam. O bile la اُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ kema اَثْنَيْتَ ala nefsik diye buyurmuştur. Ben sana övgüleri layık olduğun şekilde sayıp dökemem. Sen kendi zatını övdüğün gibisin. Bunlar Cenab-ı Allah'ın azametini, kudretini, bizlere Allah'tan ve Cenab-ı Allah'ı bize daha çok sevdiren buyruklar ve ifadelerdir. Onun için bu açıdan Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri de çok ehemmiyetlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dua ihtiva eden hadisleri de çok ehemmiyetlidir. buharide de, Müslim'de de, Tirmizi'de de dua ile alakalı ve diğer bütün hadis kitaplarında dua ile alakalı hadisler pek çoktur. Çünkü dua hem ibadetin özüdür, hadis-i şerifte belirtildiği gibi, hem de duada tevhidin en saf, en temiz, en berrak, en arı, en duru hali dua ayetlerinde ve dua hadislerinde dile getirilmiştir. Onlara bu açıdan bir de ayrıca ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Evet, el-melik ve el hak olan Allah'ın şanı ne yücedir? Hak olandan batıl bir şey sadır olur mu? Olmaz. Onun için onun indirdiği kitap da haktır. Gönderdiği peygamber de haktır. Bu kitabın ve bu peygamberi bildirdikleri de haktır. Hakkın ta kendisidir. Rabbim bizleri bu iman ile yaşatsın. Bu iman ile canımızı alsın. Bu iman ile bizleri bahşeride tekrar ayağa kaldırsın inşallah. <gülüyor> İnşallah önümüzdeki ders burada kaldığımız yerden devam edeceğiz.